İkinci cilt, kırk beşinci mektup Sevgili oğlum, Dünyanın görünüşü tatlıdır, lezzetlidir. Halbuki hakikatte zehirdir, kıymetsizdir. Onun tuzağına düşen, hiç kurtulamaz. Bu zehriyle ölen, leş olur. Buna gönül vermek deliliktir. Yaldızlanmış necaset, Şeker kaplanmış zehir gibidir aklı olan böyle sahte yalancı güzelliğe aldanmaz bozuk zararlı zevklere gönül bağlamaz bu kısa hayatında sahibinin rızasını kazanmaya çalışır ahirette işe yarayacak şeyleri kazanır kulluk vazifelerini yapar Allahü Teâlâ'nın emirlerine sarılır haram yasak ettiği şeylerden sakınır. Böyle yapmayıp, zararlı şeyler peşinde koşanlara yazıklar olsun. Hakiki dostu üzmekten korkuyorum. Bu korkudan, gece gündüz yanıyorum. Dünya, Allahü Teala'nın Teâlâ'nın sevmediği, haram ettiği, zararlı şeyler demektir. Haramlardan sakınan, dünyaya aldanmamış olur. Allahü Teala dünyada hiçbir zevki, hiçbir lezzeti yasak etmedi. Bunları azgın, taşkın, zararlı olarak kullanmayı haram etti. Gösterdiği faydeli, edepli şekilde kullanılmasına emretti.